Mes chers parents, je parle Je vous aime et je pars, Vous n'aurez plus d'enfants ce soir Je ne m'enfuis pas, je vole Comprenez bien, je vole Sans fumée, sans alcool Je vole cheval Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien et mon père, démunis, a souri. Ne pas se retourner s'éloigner un peu plus Il y a gare, une autre gare Et enfin l'Atlantique Mes chers parents je pars Je vous aime mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre cette gare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 jag La la la la la la... La la la la la la... La la la Jag vill... Jag vill... Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da, Bir Sinepli programında daha birlikteyiz. Ben Yaşınburul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden La Famille Belli'ye, Hayatımın Şarkısı adıyla bizde de vizyona giren filmde filmin başrol oyuncusu Luayne Mera'nın seslendirdiği Jevole Vole parçasıyla başladık. Bir Michel Sardu klasiğiydi. Evet bu hafta özellikle müzikleriyle ön plana çıkan film Hayatımın Şarkısı'nın Onunla beraber bu hafta vizyona giren 8 yeni filmimiz var. Her birini tanıtacağım sizlere ama öncelikle her hafta olduğu gibi iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Asya Hayat Anadolu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet dediğim gibi bu hafta 8 Filmimiz var. Oldukça kalabalık bir vizyon yine. Aralarında iddialı yapımlar da var. Ee, ama belki de bu hafta en çok konuşulması gereken film e, Ukrayna'dan geliyor. Kabile adını taşıyor. Miroslav Slabov-Špitski'nin yönettiği bu film e, bizde de e, festivalde gösterildikten sonra çok konuşuldu. E, ve de senin en... Ee, ...enteresan filmlerinden biriydim... ...bu hafta itibariyle başka sinema kapsamında... ...bizde de vizyona giriyor... Ee, ...filmde başrollerde... ...Grigori Fesenko, Yana Novikova... ...Rosa Babi, Alexander Disyevich... ...yer alıyorlar... Ee, ...Kabile filminin özelliği... E, ...alışkın olduğumuz... ...herhangi bir dilde olmaması... ...işaret... E, ...dili, ana dili... ...herhangi bir seslendirme yok... ...altyazı yok... Dış ses, üst ses yok. Ee, kahramanları da zaten hani Ukraynalı gençler, e, Ukrayna'da. Ee, sağır ve dilsizlerin e, kaldığı yatılı bir okulda geçiyor. Ve bu e, yatılı okula e, yeni gelen bir öğrencinin e, başından geçenleri izliyoruz. Hakikaten izliyoruz. Çünkü bize çok fazla bir şey anlatılmıyor. Ama sonuç itibariyle hem o ergenliğin, gençliğin getirdiği şey... ...hem de sağır dilsiz olmanın hepsinin bir araya e, kümelenmesiyle beraber... ...bu yatılı okulda ortaya çıkan... Sevginin de nefretin de dehşetin de vahşetin de şiddetin de her şeyin çok uçlarda yaşandığı seyirciyi gerçekten görsel olarak çok bambaşka yerlere taşıyan bir film kabili. Senenin bence en çarpıcı en vurucu yapımlarından biri. Ee, herhangi bir dille seslendirme yapılmaması e, ya da alt yazı olmaması aslında filmden çok... ...fazla bir şey de kaybettirmiyor çünkü o yaşanan hislerin e, aşırılığı e, seyirciye bence çok rahat geçiyor. Zaman zaman çok rahatsız edebilecek e, tarafları olduğunu düşünüyorum seyircinin ama e, sinema böyle bir şey. E, bence insanlığımızın en önemli parçalarından biri de hala rahatsız olmaya devam edebiliyor olmamız zaten. Kabile hem senin iddialı yapımlarından e, hem de bu hafta vizyona giren e, sinefinin de tavsiye ettiği film... Onun dışında iki tane daha aile filmimiz var. İkisi de Fransa'dan geliyor bu arada. Ee, ve bu hafta böyle bir... E Sağırlık, dilsizlik e, teması böyle bir alt metin olarak da bu filmlerde de yer alıyor. Farklı biçimlerde tabii kabileyi çok başka bir yere koyuyorum. Diğer ikisi dediğim gibi daha aile filmleri, e, dramı ve aile mizahını e, bir arada bulunduran. Bunlardan bir tanesi Fransa'da da e, geçe de çok büyük bir başarı elde etmiş olan La Famille Belie filmi. E, Belie ailesi aslında tam birebir çevirecek olursak. ...Türkiye'de Hayatımın Şarkısı adıyla... ...Vizyon'a giriyor. Eric Lartigo e, yönetmiş filmi. E, filmin başrolünde... E, ...biraz önce... ...kendisinden bir şarkı dinlediğimiz... ...Luayne Mera'nın yanı sıra... ...Karin Villar, François Damien ve... ...Eric Elmosnino yer alıyorlar. E, burada... ...Luayne'nin canlandırdığı genel olarak... ...Fransa'da da Luayne adıyla tanınan... E, ...genç şarkıcı... E, ...Paulo adlı genç bir... E, ...kızı canlandırıyor... Paulo'nun özelliği ailesinin tek işiten üyesi olması. Annesi, babası sağar, erkek kardeşi sağar. Dolayısıyla kendisini onların hayatında böyle bir organik çevirmen olarak buluyor. Annesiyle babası doktora gittiklerinde bile doktorla olan hani son derece mahrem diyaloglarını bile çevirmek zorunda kalan kişi durumunda Paulo. Babası bir taraftan yaklaşmakta olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyuyor. Hani bu pahalı olan ihtiyacını da arttırıyor bir yandan ama öbür tarafta Okulda da müzik öğretmenleri Paolo'nun o güne kadar kimsenin dikkatini çekmemiş olan bir yönünü keşfediyor. Paolo'nun çok müthiş bir sesi var ve çok iyi şarkı söylüyor. Ee, bir taraftan e, bu yeni keşfedilen yeteneği ve onun sunabileceği imkanlar e, Paolo'yu çok heyecanlandırırken ailesini arkada bırakmak fikri ise hem Paolo için hem ailesi için korkutucu olabiliyor. Filmin başrol oyuncusu Luen da 1996 doğumlu son derece genç bir sanatçı kendisi de Türkiye'de bizim O Ses Türkiye adıyla bildiğimiz e, yetenek yarışmasının global versiyonu The Voice'un Fransızca yani Fransa'da yapılan yapımında 2013 senesinde büyük bir başarı kazanmıştı. Özellikle o programla dikkat çekti ve bir profesyonel bir şarkıcıyla adım atmış oldu. Ama sonrasında geçen sene yapılan bu Hayatımın Şarkısı filmiyle gerçek bir stara dönüştüğünü söyleyebiliriz. Fransa'nın büyük sinema ödülleri Sezarlarda en iyi gelecek vadeden oyuncu ödülünde kazandırdı kendisine. Gişe'de de çok büyük bir başarı elde etmesine katkıda bulundu bu filmin. Hayatımın şarkısı bu hafta itibariyle Vizyon'da özellikle müzikleriyle ve şarkılarıyla ve oyuncunun performansıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Haftanın bir diğer aile filmi yine Fransa'dan geliyor. Avide Minstral, e, Dedemle Bu Yaz adıyla gösteriliyor bizde. Rose Boş yönetmiş, başrollerde Jean Reno, Anna Galliana, Chloe Joanne ve Hugo Desio e, yer alıyorlar. Bu da bir yaz tatili filmi. E, Lia, Adrien ve küçük kardeşleri Theo üçü e, Aile içerisinde yaşanmış yıllar öncesinden bir tartışmadan dolayı çok uzun senelerdir görüşmedikleri e, dedeleri Pol'ün yanında bir tatile e, çıkıyorlar. Ama aslında dedeleri Pol'ün de kendilerinin geleceğinin haberi olmadığını da bilmiyorlar yola çıkarken. E, biraz bu bir zorunlu bir ziyaret. Çünkü anne baba, anne babalarının ilişkisi, evliliği kötü gitmekte, e, boşanmak üzereler. E, birazcık da... E, anneleri onları bu kaotik ev ortamından da uzaklaştırmak üzere dedelerinin yanına gönderiyor. Dedeleri ise böyle bir ziyarete hiç hazırlıklı değil. Böyle bir şey beklemiyor. Yıllardır konuşmadığı kızının üç torununu birden kendisinin yanına göndermesi. Ee, özellikle mekanıyla asla dikkat çeken filmlerden biri. Çünkü Fransa'nın güneyinde Provence denilen bölgede e, çekilmiş. Ee, dedeyi ise Jean Reno canlandırıyor. Ünlü Fransız oyuncu Dede Paul'ü artık dede rollerine terfi ettiğini söyleyebiliriz. Ama hakikaten böyle sıcak bir aile filmi. Bir taraftan e, farklı nesillerin çatışmasını görüyoruz. Ergen, genç torunlarla dedenin e, bir şekilde uyuşamaması, uyum sağlayamaması kültürel olarak vesaire. Öbür taraftan küçük kardeşleri Theo da ...kendisi işitme engelli. Onunsa dedesiyle kurduğu bambaşka bir ilişkiye tanıklık ediyoruz. Her üç kardeşin de dedeleriyle olan ilişkileri bu yaz tatili boyunca beklediklerinden çok daha farklı bir şeye dönüşecek. Farklı nesiller birbirlerinden yeni şeyler öğrenerek aslında yeniden bir aile olmayı öğreniyorlar. Dedemle bu yaz filmi de bu haftanın... Ee, Sıcak aile filmi Fransa'dan geliyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve dedemle bu yazda kullanılan klasik bir şarkıyı dinliyoruz. Simon Garfunkel'dan geliyor The Sound of Silence. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp i turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one dared Disturb the sound of silence the Fool said I do not know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 they made and the sign flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the prophets are Simon ve Garfunkel'dan dinledik The Sound of Silence bu hafta yeni vizyona giren Fransız aile filmi. Dedemle bu yaz Avido Minstrel filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet e, bu hafta iki tane de birazcık daha aksiyon meraklılarının e, bir şeyini e, merakını doyuracak ya da onlara hitap edecek türde iki filmimiz daha var. ...bunlardan bir tanesi... ...daha klasik anlamda bir aksiyon... ...survivor... ...ölümcül takip adıyla vizyona giriyor bizde... ...James McTeej yönetmiş filmi... Başrollerinde ise oldukça iddialı isimler var... ...Mila Jovovich... ...Pierce Brosnan, Dylan McDermott... ...ve Angela Bassett gibi isimleri görüyoruz... ...bu filmde de Londra'daki... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...büyük elçiliğinde görevli olan... ...Kate Abbott... ...ki Mila Jovovich tarafından canlandırılıyor... ...o şehrin göbeğinde e, vuku bulan bombalı bir saldırıdan kıl payı kurtuluyor. E, ancak e, saldırıdan e, kurtulduğu anda birdenbire fark ediyor ki... ...birileri aslında onun ondan kurtulmasını istemiyormuş. E, silahlı birinin hala kendisine hedef aldığını görünce... Bomba patlamasının hemen akabinde e, kendini ondan kaçarken buluyor. Ama bu süreç zarfında da e, bu saldırı yaşanan kayıpların vesairenin kendisiyle bir alakası olduğu hatta bütün bunlar da kendisinin bir parmağı olduğu kendisinin bizzat fail olduğu gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. E, saldırıyı gerçekleştirenler de. Ee, tabii bütün bu olayı Kate'in üzerine yıkmakta da çok daha aslında hevesli oluyorlar hem şüpheli durumda düşüyor hem tek başına hayatta kalmaya çalışıyor bir taraftan hala peşinde Tehlikeli adamlar var ki o tehlikeli adamların da biliyoruz ki dünyanın en büyük suikastçilerinden biri Pierce Brosnan tarafından canlandırılıyor. Ee, dolayısıyla eski dostlarından da yardım alarak hem bir taraftan adını temize çıkarmak hem de Amerika'ya karşı planlanan çok büyük bir terör saldırısında durdurmaya çalışıyor ölümcül takipte. James McDish, e, V for Vendetta gibi filmleriyle tanıdığımız ünlü yönetmen bu sefer daha... Ee, klasik bir aksiyon gerilim filmiyle karşımızda ee, Mila Jovovic zaten bir aksiyon yıldızı olarak e, Rüştü'nü ispatlamış bir isim Pierce Brosnan'ın da bu sefer karşı tarafta kötü adam suikastçımız olarak görüyoruz büyük e, kurtarıcı ajan olmaktan ziyade haftanın diğer e, daha hareketli aksiyon demeyelim ama heyecanlı filmi Boynuzlar Horns Ee, Alexandra Jay yönetmiş onu da. Fransız bir yönetmen. Amerika'da çalışıyor bir süredir. Baş rollerinde ise Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe Anderson, Juno Temple, Heather Graham gibi isimler yer alıyor. Ee, Boynuzlar biraz türler arası bir film. Çünkü daha klasik anlamda... Bir gerilim polisiye gibi başlıyor. Sonrasında içine giren fantastik öğelerle beraber gerçek üstücü hatta öğelerle beraber başka bir yere evriliyor. Kendince bir mizahı var. Onların hepsinin bir araya gelmesinden... ...farklı türde bir film ortaya çıktığını söyleyebilirim. Eleştirmenler çok beğenmese de seyircilerden hiç de fena yorumlar almıyor. Özellikle bu tarz ara türleri meraklı olanlar için. Özellikle Daniel Radcliffe'in performansı. Biz kendisini uzun yıllar boyunca Harry Potter olarak tanımıştık. Artık Harry Potter sonrasındaki yeni kariyerinde de e, böyle bir performansa karşımıza çıkıyor. E, Red Redcliffe'in canlandırdığı ilk periş çok aşık olduğu kız arkadaşı Mary'nin korkunç bir şekilde öldürülmesi üzerine bir numaralı e, şüpheli konumunda buluyor kendisini. E, bir taraftan. ...kendisini e, suçlu olarak gören e, yaşadıkları kasabanın ahalisine e, kendisini öldürmediğini, e, az, tam tersine bilakis sevgisini çok sevdiğini anlatmaya çalışıyor. Ancak bütün bunları karıştıran da bir öğe var ki bir sabah uyandığında alnında iki adet boynuzun çıkmakta olduğunu fark ediyor. O ana kadar klasik bir polisi olarak ilerleyen film birden bire böyle bir metafizik öyle bambaşka bir şeye dönüşüyor... ...ve şehirde bir takım şeylerin, kasabada bir takım şeylerin... ...garip gitmeye başladığını fark ediyor ilk. Çünkü boynuzlarını sadece kötü niyetli insanlar görebiliyor. İyi insanlar ise... Ee, ...bir şekilde kendilerine hakim olamayıp İge bütün e, sırlarını, herkesten sakladıkları karanlık hislerini, sırlarını anlatmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ilk kendini çok garip bir ara noktada buluyor. boynuzların Boynuzlar kendisinin alameti farikası oluyor ama aynı zamanda filmin de e, ana öğesi haline geliyor. Bir taraftan da tabii herkesten herkesin sırlarını öğrenerek de sevgilisinin gerçek katilinin peşine düşüyor... E Joe Hill'in Ayn adlı çok satan romanından uyarlanmış Boynuzlar. Özellikle Red Cliff sevenlere e, bu haftaki önerimiz türler arasında birazcık sıra dışı bir film izleyeceğinizde altına çizelim. Şimdi Boynuzlar Horns filminde kullanılan bir parça dinliyoruz. Tindersticks'ten geliyor. A Night So Still. <gülüyor> Soul. and a night so still How Dinledik. A Night So Still bu hafta yeni vizyona giren boynuzlar Horns filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta dediğim gibi 8 yeni filmle oldukça kalabalık bir vizyonumuz var. Bunlardan 2 tanesi de yerli yapımlar. Bunlardan ilki 2014 yılında Berlin Film Festivali'nde dünya premierini yapan Kuzu filmi. Ee, ünlü yönetmen Kutlu Ataman'ın son filmi aynı zamanda 51. Altın Portakal Film Festivali'nde de en iyi yönetmen dahil Beş Dal'da ödül kazanmıştı Bundan önce değişik dönemlerde biz kuzu vizyona girdi giriyor gibi e, sizleri bilgilendirmiştik ama maalesef elimiz boş dönmüştü. Bu hafta itibariyle son anda yine bir problem olmazsa e, artık bugün itibariyle kuzunun vizyonda olduğunu varsayabiliriz. Gösterimi oldukça çok ertelendi Ama artık bu hafta seyircilerle kavuşacak. Başrollerinde Nesrin Cevazzade, Cihat Gök, Mert, Mert Taştan, Sıla Can Türk, Nursel Köse ve Taner Birsel yer alıyorlar. Nesrin Cevazzade'nin canlandırdığı Medine karakteri çok fakir olmalarına rağmen... ...oğlu Mert için şaşalı bir sünnet töreni düzenlemek istiyor köyde. Ancak e, bu törende pişirilip komşulara dağıtacak... Bir kuzuları yok o kuzuyu alacak paraları da yok ee, ama bir kuzu sorunsalı var ortada. Öbür yandan Mert'in e, ablası vicdansa e, bir şekilde kuzu bulamazlarsa babasının Mert'i kesip komşulara pişirip dağıtacağını anlatarak e, Mert'i hem bütün bu törenden hem de başına geleceklerden feci halde korkutuyor. Ee, Mert de dolayısıyla köyde kuzu e, bulma, arama çalışmalarına başlıyor. Öte yansıdansa Mert ve Vicdan'ın babaları İsmail ise o da bir taraftan e, şehre yeni gelen şarkıcı kadına kafayı takmış durumda. E, hepsinin ayrı ayrı dertleri var hayatta. Evet. Kutlu Ataman'ın burada gene bir tür denemesi yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye sinemasını 60'lı yıllardan itibaren dikkat çeken köy filmleri geleneğine sıra dışı bir yaklaşımla, mizahi bir yaklaşımla el aldığını söyleyebiliriz. Kuzu bu hafta itibariyle vizyonda. Ee, bu hafta bir tane yani daha ana akım filmimiz var. Ee, yerli yapım. İyi birim. Ayhan son yürek yönetmiş bu filmi de başrollerinde Cengiz Bozkurt, Macit Sonkan, Asuman Çakır ve Devrim Atmaca yer alıyorlar. Cengiz Bozkurt özellikle Leyla ile Mecnun dizisini sevenlerin çok yakından tanıdıkları bir isim. Ee, pek çok başka televizyon yapımında ve son dönemde başka yerli filmlerde de karşımıza çıktı. Ee, bu filmde aslında Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı... E, ...karakterin üzerine... ...kurulu... E, ...kendisi 40 yaşında... E, ...hiç bir baltaya sap olamamış... E, ...hayatta... ...genel olarak e, ailesine de... ...hayal kırıklığı yaşatmış olan... ...bir adamcağız... E, ...bir gün babasından da... ...herkesin ortasında çok... E, ...ağır bir biçimde azarı... ...işitince artık... ...bunu daha fazla çekemeyeceğim diyor... Ve bir taraftan hem ev hem iş hem de eş bulma hayalleriyle e, Mersin'in Mut ilçesindeki askerlik arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Yol boyunca da kendisine e, can dostu olacak e, varlıksa çok sevdiği köpeği. E, bu ikilinin trajik komik hikayesi diyebiliriz iyi birine. E, birazcık böyle tek bir daha komik figürün üzerine ...dayanan son dönem yerli yapımlarından biri... ...Dram Dozu'da... E, ...var içinde... ...evet e, iki tane yerli yapımımız var... ...bu hafta dedim... ...bir de animasyon filmimiz var... ...özellikle küçük dinleyicilerimizin... E, ...hoşuna gideceğini düşündüğüm... ...onlara hitap eden... ...Inside Out, Ters Yüz... ...bu da senenin en çok beklenen yapımlarından biri... ...premierini... Cannes Film Festivali'nde yapmıştı... ...ve oldukça da beğenilmişti... E, Ünlü e, canlandırma stüdyosu Pixar'ın son filmi ve özellikle de Pixar'ın bir ara hakikaten çok iyi filmler yaptığı döneme e, yeniden yaklaştığı e, filmlerden biri oldu bu. E, daha önce Yukarı Bak Up filmiyle en iyi animasyon dalında Oscar kazanan Pete Docter'ın e, yönetmenleri arasında yer aldığı bir film. Ee, Türkçe seslendirmede ise e, ünlü komedi oyuncusu Gupse Özay'ın e, sesini görüyoruz. Bu sefer dağıtımcılar e, seslendirme kadrosundan da ana ismi e, duyurdular. Orijinal seslendirenler arasında Amy Poehler, Bill Hader, Philly Smith gibi isimler de yer alıyor. Özellikle Amy Poehler zaten ana e, karakter rolünde e, sesini duyuyoruz orijinal filmde. Filmin konusu ise Taşlı'dan küçük bir yerden San Francisco'ya ailesiyle birlikte taşınan küçük kız Riley'nin hikayesi. Bir türlü yeni okuluna alışamıyor. Bununla alakalı ciddi duygusal dalgalanmalar yaşıyor. Öbür tarafta da filmin özelliği zaten bu filmdeki karakterlerin hepsinin kendi zihinlerinin içindeki kontrol merkezinde yaşayan farklı duyguların cisimleşmiş halini görmemiz... Riley'nin de zihnindeki kontrol merkezinde yaşayan sevinç, korku, kızgınlık, tiksinme ve hüzün e, figürlerini görüyoruz. E, onlar Riley'nin yeni hayatına ayak uydurmasına yardım etmeye çalışıyorlar ama o kadar da kolay olmuyor. E, her ne kadar Riley normalde çok neşeli bir e, küçük kız olmasına rağmen diğer duygular yeni bir şehre ve okula uyum sağlama konusunda birbirleriyle çelişiyorlar. E, ters yüz... Inside Out, orijinal adıyla, e, küçüklere, özellikle küçük dinleyicilerim, insan beyninin içerisinde bir takım farklı duyguların nasıl yan yana yer alabildiğini e, anlamaları ve anlamlandırmaları açısından e, hoş bir film olacağını düşünüyorum. E, i̇zlemesi yetişkinler için de son derece keyifli, ailecek bu haftanın özellikle küçük dinleyicilerle beraber izlenebilecek filmi. Bu hafta vizyona girdim. Şimdi ondan bir parça dinleyeceğiz. Filmin müziklerini Michael Giacchino yapmış. Dinleyeceğimiz parçanın adı Team Building. Michael Giacchino'dan Team Building parçasını dinledik. Bu hafta yeni vizyona giren Inside Out Ters Yüz filminde kullanılan müziklerden biriydi. Filmin müziklerine Giacchino imza atmış. Evet 94.9 Açık Radyo'da bir sinem film programında daha birlikteyiz. Haftanın yeni 8 vizyon filmini tanıttıktan sonra... ...sinema dünyasından haberlerle devam edeceğiz şimdi. Ee, geçtiğimiz hafta boyunca devam eden... ...8. Dokümentarist İstanbul Belgesel Günleri de dün yapılan ödül töreniyle son buldu. Ve Dokümentarist'te bu sene ödüller yine yerli yapımlara gittim. Festival jürisinde bu sene Özgür Mumcu, Beton Nurkolari, Aslı Özgen Tuncer, Reyhan Tuvi ve Seren Yüce yer alıyorlardı. Ve bu sene Johan van der Kolken... Yeni Yetenek ödülünü Gürcan Keltey'in Kıbrıs'taki kayıplar üzerine yaptığı Koloni filmine verdiler. Ayrıca Ömer Güneş'in Su Bedevileri adlı kısa belgeselini Mansiyon ödülüne değer buldular. Ee, bir de Fipreski jürisi vardı bu sene dokumentariste. Ee, her sene olduğu gibi Arab Lütfi, Bojidar Manov ve Çağdaş Güner Büyük'ten oluşuyordu bu seneki Fipreski jürisi. Onlardan bu sene Fipreski Ödülünü dokümanteriste Cem Kayanın "Motor, Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması" adlı filmine verdiler. Böylece e, genel olarak hani bu sene e, ödüllerin e, yerli yapımlara gittiğini hepsini söyleyebiliriz. E, oldukça e, yoğun geçti Dokumentarist bu seni. İlgi çok fazlaydı. Özellikle de Şişli Kent e, Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sansürlü filmler bölümünün bir parçasında bir parçası olarak gösterilen Vakur filminin gösterimle çok büyük bir ilgi olduğunu Ee, tekrar hatırlatalım Bine yakın insan izledi dokümantaristeki Bakur gösteriminde yer aldılar ee, Böylece Bakur sansürü bir kez daha dermiş oldu Onun da altını çizelim Ama daha çok kişi izlemek için hala sıra bekliyorlar ee, O da dikkate değer bir bilgi olarak önümüzde yer alıyor Geçtiğimiz hafta bir de Eee Üzücü bir haber aldık e, iki gün önce çarşamba günü. E, ünlü senarist ve sinema yönetmeni Başar Sabuncu hayatını kaybetti. 17 Haziran çarşamba günü. E, Sabuncu e, çok sayıda film yapmamakla beraber 80'ler boyunca e, Türkiye sinemasının e, en ilginç filmlerinden bazılarına imza atmıştım. 1985 senesinde çıplak vatandaşı yönetti. 86'da Asılacak Kadın. Yine Kupa Kızı filmi Bir Sene Sonra Kaçamak ve 1988'de Zengin Mutfağını yönetmişti. Son olarak da 1994 senesinde Yolcu adlı filme imza atmıştı. Sabuncuyu da kaybetmiş olduk. Buradan kendisine analım sevenlerine, başsağlığı ve sabır dileyelim. Ee, öte yandan 12. Akbank Kısa Film Festivali'nin de e, tarihleri belli oldu. Her sene olduğu gibi hem ulusal yarışma hem uluslararası yarışma olmak üzere iki ana bölümden oluşacak ve de bu sene 12. Akbank Kısa Film Festivali'ne son başvuru tarihi 30 Kasım 2015 Pazartesi günü olarak açıklandı. Dolayısıyla kısa filmlerinizle bu seneki Akbank Kısa Film Festivali'nde yer almak, yarışmak istiyorsanız filmlerinize 30 Kasım 2015 tarihine kadar teslim etmeniz gerekiyor. Yarışmaya önümüzdeki seneki festival 7 ila 17 Mart tarihleri arasında 7-17 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde yine festivalin kısaları, dünyadan kısalar, perspektif, kısadan uzuna, belgesel sinema gibi bölümler, atölyeler ve söyleşiler yer alacak. Ee, öte yandan... Pera Müzesi'nde tam benlik programı da devam ediyor. Daha öncesinde Fil'de sizlere uzun uzun bahsetmiştik. Pera Müzesi'nin devam etmekte olan Grayson Perry sergisine eşlik etmek üzere hazırlamış olduğu bir sinema programı 28 Haziran'a kadar devam edecek. www.peramüzesi.org.tr adresinden detaylı programa ulaşabilirsiniz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz e, yine ve bu hafta e, sizlere tanıtmak istediğimiz yeni bir yayın var aslında. E, Türkiye'de özellikle sinema üzerine e, yapılan e, yayınlara çok büyük bir katkıda bulunan Türkiye'nin... E, devam eden şu anda basılı az sayıdaki sinema dergisinden biri olan Alt Yazı'nın 150. özel sayısı bu hafta itibariyle artık bayilerde, kitapçılarda eee dinleyicilerimizin e, ilgisine sunulmuş durumda. Tam adıyla altyazının gayri resmi ve resimli Türkiye sinema sözlüğünü konuşmak üzere. Birazdan telefonla e, bu özel sayının da editörlerinden biri olan aynı zamanda altyazı sinema dergisinin yayın kurulu üyelerinden Övgü Gökçe'ye bağlanacağız. E, şimdi o yüzden bir müzik arası vereceğiz. Dinleyeceğimiz parça da yine bu sözlükte yer alan e, Zeki Ökten'in Pisi Pisi. ...filminin e, müziklerinden birim. Bülent Ortaçgil'in... ...müzikleriyle... E, ...renklendirdiği filmlerden biridir... Pisipisim. Şimdi bu filmde... ...kullanılan parçalarından... ...Benimle Oynar mısın'ı dinliyoruz. Su olsam, ...ateş olsam... ...göklerdeki güneş olsam... ...konuşmasam... ...taş olsam... Yine de oynar mısın Benimle Susulsam kusur olsam Ağustaki Küfür olsam Doğuştan Esir olsam Yine de Oynar mısın benimle Sayılmasam Kaç olsam raktaki güçolsam aptal gibi suçolsam yine de oynar mısın benimle benimle o dansı benimle Bülent Hortaçgil'den dinledik Benimle Oynar Mısın ve telefon hattımızın öbür ucunda Altyazı Sinema Dergisi'nin yayın kurulu üyelerinden ve bu hafta itibariyle artık piyasaya da sunulmuş olan bütün dinleyicilerimizin de ilgisine sunulmuş olan Altyazı'nın 150. özel sayısının editörlerinden Övgü Gökçe var. Merhaba Övgü. Merhaba. Öncelikle çok tebrik ederim. Elinize emeğinize sağlık. Ee... Çok Teşekkürler. Alt yazının gayri resmi ve resimli Türkiye sinema sözlüğü e, pek çoğunuzun eline ulaştı. Çok büyük bir keyifle okumaya başladık. Ee, çok farklı biçimlerde okunabilecek bir e, eser çıkmış ortaya Hani bir oturuşta bitirilebilecek e, lezzete de sahip Ama aynı zamanda insanın sürekli yanında taşıyıp çıkarıp çıkarıp tekrar okumak isteyeceği derecede de e, Çok keyifli eğlenceli hem okumak hem de başkalarını okutmak isteyeceği maddelerle dolu ee, Bize öncelikle bu fikir nasıl ortaya çıktı biraz ondan bahsedebilir misin? Alt yazının 150. sayısı vesilesiyle bir şeyler yapma fikri vardı aslında. Ee, ama bunun nasıl bir şey olacağını düşünürken biraz farklı yerlere gidiyordu aklımız. Galiba bu geçtiğimiz yıl boyunca hepimizi meşgul eden şu Türkiye'nin 100. yılı, Türkiye sinemasının 100. yılı meselesi bizim çıkış noktalarından birini oluşturdu. Çünkü bu 100. yıl... Yani resmi tarihe göre 100. yıl meselesi sırasında aslında konuşulmamış aslında deşilmemiş o kadar çok şey olduğu peyderpey ortaya çıktı ki yani böyle biraz ana akım tarih yazımının yer vermediği ya da yer verse bile yeterince derinleşmediği şeylere bir göz atalım hem kendi keşiflerimizi hem çok geniş bir yazar kitlesine bunu açarak onların kişisel hayatlarındaki Türkiye'de sinemaya dair keşiflerini hem de okuyucuya bir keşif duygusu yaratabilecek şeyleri maddeleştirerek bir araya getirelim gibi bir noktadan yola çıktık aslında. Sözlük mü, ansiklopedi mi, dosya mı, özel sayı formatı nasıl olur bunlar üzerinde de epeyce bir durduk. Çünkü A'dan Z'ye bir şey yapıyoruz iddiası çok kafamızdakine uymuyordu. Biz biraz okudukça genişleyebilecek. Yani bir yanıyla öznel, kişisel tercihlerle barındıran ama bir yanıyla da o genel tarih dediğimiz şeye de izini bırakmış şeyleri bir araya getirmek istiyorduk. Derken uzun tartışmalar sonucu bu gayri resmi ve resimli Türkiye Sinema sözü çıktı ortaya. Evet orada belki şöyle bir parantez açmak gerekir dinleyicilerimizde bilgilendirmek açısından. Ee, hakikaten böyle... Kıyıda köşede kalmış, kapı arkalarında unutulmuş, ana akım Türkiye sineması hikayesinin anlatılarında kolay kolay yer bulamamış şeyleri özellikle cımbızla toplamışsınız e, gibi gözüküyor baktığımızda. Ve de burada e, böyle bir seçkincilikten e, uzakta durmaya e, çalışan bir tavrınız olduğunu görüyorum. Çünkü e, mesela... A'dan Z'ye bir kere alfabetik olarak ilerliyor ama ilk maddenin adileşmek olması e, bence çok esprili bir taraftan da. E, yani Türkiye sinemasındaki popülerleşme akımları ve popülerleşme için yapılan pek çok şeye de e, kapınızı kapamadığımızı görüyoruz. 102 yazar e, katkıda bulunmuş görebildiğim kadarıyla ön sözde ve 252 Hı. maddeden oluşuyor. Elimizde tuttuğumuz bu ıı, cilt Evet ee, Yani aslında Bu kıyıda köşede kalan kalanlar Tartışmalarını yürütürken e, Bizim için zor olan şeylerden biri Neyin gerçekten kıyıda köşede kaldığıydı Çünkü hı hı. bazen de e, Film kültürü çok yaygın bir şey İçinde insanlar, sinemalar, karakterler Mekanlar Filmlerden anlar, anekdotlar var ve kimileri için bazı şeyler aslında çok tanıdık. Ama e, o tanıdıklığı ölçüsünde ona bir değer atfedilmiyor. <gülüyor> Örneğin senin kaleme aldığın ferit maddesi gibi. Ferit karakterini Yeşilçam'dan hepimiz tanırız. O kadar bizim için sıradan ve olağandır ki aslında ve de popülerdir ki kıyıda köşede kalmış bir şey olduğunu iddia etmek çok kolay değil. Ama... Tıpkı Ferit gibi böyle tek başka pek çok aslında çok iyi bildiğimiz ama onu bütün bu sinemanın tarihinde değdiği bütün her şeyle birlikte e, anlamak zorunda kendimizi hissetmediğimiz, öyle bir önem ve değer aksetmediğimiz bir sürü şey de var aslında. E, dolayısıyla biz de aslında sözlüğü içeriğini oluştururken yazarlarla birlikte e, kriterler konusunda sürekli kendimizi yeniden yeniden, düşünerek çerçevemizi yeniden yeniden kurmaya çalışarak ilerledik. Dolayısıyla bir maddenin, neyin bir madde olabileceği ya da bir maddenin nasıl yazılabileceği sadece neyle ilgili olduğu değil, ona nasıl yaklaşıldığı, yaklaşıldığıyla da ilgili bir meseleydi. Hı hı. Herkesin bildiği bir şeye farklı bağlantıları ortaya koyarak ele almak bizim için eş derecede değerliydi. Bilinmeyen bir şeye kadar ...da değerliydi. Evet ya da hani çok bilinen, çok popüler bir şeye... ...başka bir açıdan, yamuk bir açıdan bakıp... E, ...başka bir şeye bağlamak açısından da... ...enteresan olabiliyor. Mesela ıssız adam... E, ...başlıklı Hı -hı. da bir madde var... E, ...sözlükte. E, Çağınırmağ'ın Aynı adlı filmine... E, ...adını veren... hani erkek tiplemesinden başlayıp... E, ...Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler... ...filmine uzanması... ...oradan Tolga Örneği'nin Kaybedenler Kulübü... ...üzerinden aslında Türkiye sinemasındaki... ...ıslınan figürünü genel olarak değişmesi... ...o biraz önce bahsettiğim... ...hani o yamuk bakışa da aslında... ...güzel bir örnek teşkil ediyor. Evet, belki de aslında... ...bizim yaklaşımımızı... ...genel olarak e, yansıtıyor... ...diyebiliriz sözlük için. Sonuçta e, tarih yazımına... ...çok çeşitli yollardan... ...bakılla gelmeyen... ...bir ülkenin evlatları olarak... Yakın ta, Yani Türkiye'de sinemanın hem yakın tarihini hem uzak geçmişini hem kimimiz sinema yazarı kimimiz akademisyen olarak ele alırken hep bu küçük bağlantılar e, peşinde koştuk. Yani en azından son 20 yıldır bu alanla ilgilenen insanların çoğunun e, bir noktada kabul ettikleri şey e, arşiv tozu yutmak kadar sürprizlere de açık olmak önemli bu tarihe yaklaşırken. Ve bu aynı zamanda bir deneyimin de tarihi. Yani hı hı. seyircilik deneyiminin, e, sinema severlik deneyiminin ya da endüstrinin içinde yer alan e, emekçilerinin deneyiminin. O deneyim dünyası, o deneyimin ufku dahil oldukça e, maddeler çeşitlenmeye, ruh kazanmaya, aynı zamanda sadece tarihte bulup edebildiklerimiz değil, o tarihin içindeki yaşantılardan, süzülen şeyleri de içermeye başladı ki aslında hayal ettiğimiz biraz da buydu. Evet, tasarımı da çok hoş kitabın. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Hani buradan gösterme şansımız yok ama en azından dinleyicilerimizi hemen e, bir kitapçıda e, ya da e, düzenli yayınlar satan bir yerde gidip bakmalarını tavsiye ederim. Tabii internet üzerinden de satın alınabiliyor bildiğim kadarıyla şu anda. E, i̇çinde hem çok güzel görseller var e, bu anlattığı maddelerin. Ee, çok hoş görselleri var. Yani Parmak ucu yürüyüşünü anlatırken e, Banu Alkanlı bir hayat dergisi kapağı da görüyoruz bir taraftan. Eski film afişleri e, filmlerden kareler. Dolayısıyla yani o resimli e, tarafı ve gayri resmi tarafı da e, hem çok keyifli bir okuma yapıyor görsel açıdan da e, çok doyuruyor e, okuyucuyu. Ebat olarak da e, Pratik ve taşınabilir bir ebatı tercih etmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Evet yani görsel konusunda aslında çok kolay olmadığını söylemeliyim. Yani bu alanda çalışan pek çok insan ya da kurum bu zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz her zaman görseller konusunda bize destek olan ve genel olarak koleksiyonlarını açan Ee, Ali Cansekmeş ve Burçak Evren'e de çok teşekkürlerimizi sunduk, içeride de sunduk. Onun dışında da kendi arşivlerinden, görsel dizinimizde zaten kendi arşivlerinden bize e, görsel temin etme nezaketinde bulunan diğer e, katkıda bulunan yazarların, e, kişilerin de isimleri var. E, tabii yani görsel olarak çok daha iyi arşivlenmiş bir Ve paylaşılmış bir malzemenin olduğu bir yerde yaşasaydık görsel olarak daha da coşkulu bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Ee, boyut bizim için de aslında senin dediğine benzer bir şekilde o kolay taşınabilirliğiyle, biraz kitaba yakın oluşuyla falan e, baştan karar verdiğimiz bir şeydi. Ee, çok kolay olmuyor yani bir sürü noktada illüstrasyonlara Başvurmamızın bir nedeni görsel bulunması zor olan maddelerde Bir kısmı da kavramsal ve daha böyle hayal gücünü harekete geçirebilecek şeyler için işte onu tercih etmemizdi. Zorisi ilüstrasyonla katkıda bulunan kişilere de çok teşekkür borçluyuz. Evet yani her açıdan hem çok eğlenceli hem son derece bilgilendirici hem de bayağı evladiyelik bir iş olduğunu hani de söylemek gerekiyor. Herkesin kütüphanesinde eksik etmeyeceği türden bir çalışma olmuş. Özellikle sinefillerin, sinema meraklılarının, Türkiye sinemasına, Türkiye popüler kültürüne meraklı olan herkese. Biz de sinefil olarak e, buradan e, tavsiye ediyoruz fazlasıyla. E, Çok teşekkürler. Tabii e, bunun tamamlanmamış. Evet. Hiçbir zaman tamamlanmayacak e, bir tür çaba olduğunda e, bir kenara koymakta fayda var. Belki bizim için hem heyecanlı hem tedirgin edici e, olan e, biraz da bu tarafıydı. Yani biz ne yapsak? Bu bir parça eksik kalacak ama bir yandan da o eksikleri tamamlamaya çalışırsak bu asla olamayacak ve bitemeyecek. O yüzden bir yerinden buna girelim gibi bir şeyle yola çıktık. Ee, umarım okuyanların zihninde daha da çeşitlenir, zenginleşir. Evet, e, bu bir başlangıç oldu diyelim. E, bundan sonra belki başka platformlarda, başka formatlarda çok daha zenginleşerek belki... yaşamaya... Devam edebilir diye ümit ediyoruz. Altyazıya tekrar evet. çok teşekkür ediyoruz bu değerli teşekkür çalışma edelim. için. O zaman şimdi e, yine bu sözlükteki e, maddelerden biriyle e, bu haftaki programımızı tamamlayacağız. Belki Sözener'den Tamba Tumba Esmer Bomba'yı dinleyeceğiz. Çünkü sözlükte o da var değil mi? Evet, evet. Sözlükteki maddelerden biri. Sözlükteki maddelerimizden biri. E, niyesini öğrenmek için alıyoruz, okuyoruz diyelim ve bu hafta Sinef böylece son verelim. E, bu haftaki program destekçimiz Asya Hayat Anadolu'ya ve Teknik Masada Barış'a çok teşekkür ediyoruz. E, Övgü Gökçe'ye de çok teşekkürler konuğumuz olduğu için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi seyirler, iyi hafta sonları. Stina att tlumpa tlumpa! Başımda bir tatlı bela, tamba tlumpa tlumpa! Başımda bir tatlı bela, tamba tlumpa tlumpa! Yine mi geldin, fikrimi çeldin? Yine mi geldin, fikrimi çeldin? Yanıma yapnumala kollarını sar boynuma acopela